Durmuştum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve ala ve Bugünkü dersimiz kafirlerin darül İslam'ı işgal etmelerinin sonuçları. Yani kafirler İslam yurduna, İslam topraklarını ele geçirirlerse buna binanın ne olabilir. Neler olur? İki çeşit işgal var diyor, ele geçirme var. Birincisi tam işgal. Yani kafirlerin darül islama üstünlük sağlayıp kü küfür hükümlerini uygulamalarıdır. Bir ülke illetin tahakkuk etmesi dolayısıyla darül e, küfür olur. Yani nedir? Kafirler bir İslam ülkesini, İslam kanunlarıyla yönetilen bir ülkeyi ele geçirip orada küfür hükümlerini uyguladıkları zaman artık orası darül küfür olur, darül harp olur. Buna Müslümanların beşeri kanunlarla yönetilen ülkeleri de dahil olup bunlar da darül küfür olmuşlardır. Yani dedik ki işte Müslümanların şu anda e, İslam hükümlerle yönetilmeyen ülkeleri nedir? Darül küfürdür. Darül küfrün hangi kısmı, kısmıdır? İşte e, yöneticileri dinden dönüp e, Allah'ın kanunlarıyla yönetmedikleri için mürtet yöneticiler tarafından yöneten Darül Riddedir demiştik. Darül küfrün kısımlarından bir tanesi. E, Şeyh Muhammed İbni İbrahim'e beşeri kanunlarla yönetilen Müslüman ülkesinden hicret etmek gerekir mi diye sorulduğunda şöyle cevap verir. Beşeri kanunlarla yönetilen ülke İslam ülkesi değildir dolayısıyla oradan hicret etmek farzdır. Nitekim bir ülkede putperestlik, inkar ve engelliyle karşılaşmaksızın üstünlük sağladığında sağlandığında da hicret farz olur. Öyleyse bir yerde küfür yayılıp üstün konuma geldiğinde orası küfür ülkesi olmuştur. Şimdi tabi burada yani bunun şartları var hicretin. Yani orada Müslümanlar bir güç hazırlayıp bunu alt, bertaraf edebileceklerse kalma şartları var. İşte bunun dışındaki durumlarda ya cihat edecekler, ya güç hazırlayacaklar, ya da hicret edecekler. E, hemen hicret etmek olmuyor tabii. Ama bu kısa bir şekilde verildiği için yani böyle. E, yarı işgalde kafirler Darül İslam'ı ele geçirdikleri halde orada İslam hükümlerinin yürürlükte kalmasıdır. Yani nedir bugün mesela? İşte Amerikalılar Afganistan'ı işgal etmeye çalışıyorlar. E, kendileri gelseler bütün Afgan halka ayaklanacak. Zaten şu ayaklamış da. En azından diyorlar bir kukla yönetim getirelim mesela. Karzai gibi. Ee, Karzai geliyor. Karzai Amerikancı Amerikan uşağı olmasına rağmen ne diyor? Ben diyor şeriatla hükmeteceğim diyor. Yani ben de şeriata şeriat karşı değilim diyor. Ne yapıyorlar Amerikalılar? Hani millet ayaklanmasın, şey yapmasın diye kendi işlerine geldiği şekilde. Buna izin veriyorlar. Irak'ta aynı şekilde. Maliki hükümeti ne diyor? İşte diyor İslam şeriatına göre yönetilecek. Ama ne yapıyor? Bakın bunu destekleyen bakıyorsun. Amerikan hükümeti. Bu durumdaki ülkenin durumu nasıl olur diyor. Bu aynı geçmişte de yaşanmış bu tip şeyler. Tatarlar Hicri 7. yüzyılda Şam diyarını ele geçirmişler. Ee, o dönemde Tatarlar kendi aralarında Cengiz Han'ın yasak adlı anayasasını uyguladıkları için e, alimler onları teksir etmelerine rağmen tarihen sabittir ki Müslümanlar arasında şeriatla hükmetmeleri için kadıları yerlerinde bırakmışlardır. Yani ne yapıyorlar? Ta e, Moğollar geldikleri zaman diyorlar ki arkadaş yani bu adamlara şimdi yani inanmıyorlar kendileri. Şam bölgesini ele geçiyor. İşte Suriye, Ürdün, Lübnan, Filistin gibi bölgeleri. Oraya Şam bölgesi deniyor demiştik daha önce de. Burada ne yapıyorlar? Ee, Müslümanların hükümlerle hükmedilmesine izin veriyorlar. Ama kendi yönetim kendi ellerinde. Ee, şer'i hükümler uygulandığı sürece bir ülkenin darül küfür olmayacağı görüşü günümüz fakihlerinden de aktarılmıştır. Doğru ki kafirler herhangi bir İslam ülkesini işgal etmişler ve İslam ülkeleri hükümleri orada halen yürürlükte ise bunun Müslümanların gücü sebebiyle mi yoksa kafirlerin izin verdiği için mi olduğunun ayırt edilmesi gerekir. İslam hükümleri Müslümanların gücü sebebiyle yürürlükte kaldı ise orası Darül İslam'dır. Yukarıda verdiğimiz Tatarların istilası esnasında Şam'da meydana gelen olay buna örnektir. Bu durum İslam hükümleri kaldırıldığında Müslümanlar ayaklanmasın diye işgalci kafirlerin ikiyüzlülük yapmalarından başka bir şey değildir. Kafirler böyle bir ikiyüzlülüğü ancak tam bir işgale ve üstünlüğe e, güç yetiremeyen durumunda yaparlar. Yani ne yapıyor Amerikalılar mesela Afganistan'da ve Irak'ta? Diyorlar ki biz desek ki işte şeriat hükümlerini tamamen kaldıracağız. Herkes itiraz edecek veya çoğunluk itiraz edecek ve biz de bunlara karşı savaşmaya bu anlamda güç yetiremiyoruz. Ne yapalım? Diyelim ki işte burası şeriatla hükmediliyor ama şeriatla hükmedilmesinin belli kısımlarına izin veriyorlar ister istemez. Yani Suudi Arabistan'daki şeriat nasıl bir şeriat? İşte e, içki içene ceza veriyor, i̇şte, hırsızlık yapanın belki elini kesiyor veya işte uyuşturucu satanı idam ediyor, zina yapanı, zina yapanı rejim ediyor ama ne yapıyor? E, Allah'ın e, düşmanlarıyla dostluk etme konusunda bir sorun yok. Mesela Amerikalılar orada üst taşıyorlar. Bu şeriata aykırı bir şey. Bunun şeriatta bir cezası uygulanmıyor orada mesela. Ne yapıyor? Yani şeriat bu tip ülkelerde üstün gücün istediği şekilde kullanılıyor. Yani Amerikalı için sen e, Müslüman olana işte iş giyeceğine, had cezası uygulamanın bir sakıncası yok. Gerçi elinden gelse onu da istemez ama onu ilk etapta şu ilgilendiriyor. Yani buradaki adam bana karşı geliyor mu gelmiyor mu? Bu ilgilendiriyor. Sen diyor kendi içinde ne yaparsan yap ama sonra da gelip bana itaat edeceksin. Bana vereceksin, işte ben üstüme açacağım buradan diğer Müslümanları öldüreceğim falan. Bu adam diyor ki işte kısmi olarak uygulanıyor. Yani bir kafirin bir Müslüman ülkesini ele geçirip de yüzde yüzlük bir şeriat uygulaması tarihte görülebilecek bir şey değil. Çünkü adam beğenmediği bir şeyin uygulanmasına, inanmadığı bir şeyin uygulanmasına izin veriyorsa muhakkak bir çıkarından dolayı veriyordur ve bu çıkar kendi çıkarıyla çeliştiğinde orada dur diyecektir yani. Yani düne kadar Arabistan'da işte Şia'yı beğenmeyen, işte küfürle itham eden yüzlerce kitap yazılırken bugün dinler arası diyalog konuşuluyor yani. Nasıl iştir bu? Allah'ın dini mi değişti yoksa birlerim değişti yani? Bunlar ne yapıyorlar? E, bu durumda e, şey yapılması gerekir. E, burası dar-ül gene. Şeyhul İslami'nin bu savaşların bazılarında Şam'daki Tatarlara karşı olan savaşlarda bulunmuştu. Yönetici kafir olsa da üstünlüğün tam olarak sağlanamaması ve İslam hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesiyle ülke darül İslam olarak kaldı. Nitekim Müslüman olan yönetici mürted olduğunda e, hükümetlerden hiçbirini değiştirmezse yine ülke darül İslam olarak kalır. Her iki durumda da Müslümanların onu görevden alıp yerine Müslüman bir imam tayin etmek için, İşgalci ve mürte olsun kafir yöneticilere karşı savaşmaları gerekir. Çünkü onunla savaşmak farz ayındır ve bu savunmacağıdır. Yani burada Tatarların istilası esnasında Şam'da meydana gelen olay buna örnektir diyor. Bu durum İslam hükümleri kaldırıldığında Müslümanlar ayaklanmasında işgalci kafirlerin ikiyüzlülük yapmalarından başka bir şey değildir. Kafirler böyle bir ikiyüzlülüğü ancak tam bir işgale ve üstünlüğe güç yetirememe durumda yaparlar. Şam'daki durum buydu. Bu dönemde Tatarlar ile Şam ve Mısırlar arasındaki savaş devam etmekteydi. Bir onlar, bir Müslümanlar zafer elde ediyorlardı. Yani Tatarlar orada tam gücüyle geçirememişlerdi. Yani i̇slam ülkesiyle yönetilmesine, hükümlerle yönetilmesine ses çıkaramıyorlardı. Bu anlamda güç tam onlara ait olmadığı için bu rolara dervişler denebilir. Ama güç da, yani bugün Amerika'dan mesela e, kontrol altında olan Afganistan veya işte Amerika'nın kontrolü altında olan Irak e, darül İslam değildir. Yani İslam hükümleri oy uygulansa da bir kere tam olarak uygulanmıyor. O kesin olan bir şey. İkincisi tam olarak bile uygulansa ki bu tabi şeye Allah Azze ve Celle'nin evrensel kanunlarına aykırı. Adam İslam'a karşı bir düşmanlığı olan birisi gelip sana %100 İslam uygula demez yani. İkincisi uygulasa bile güç gene onlarda olduğu için gene darülülam olmaz. Bir de abi mesela birçok noktada Amerika'nın da e, otoritesi yok böyle ülkeler, Afganistan mesela birçok birçok nokta bütçenin elinde. Şimdi o ayrı bir mevzu. Yani ama Amerika'nın yapmak istediği olaya baksana Amerika ne yapıyor geliyor diyor ki tamam o Allah de Allah çok yerde işte ama Allah oyunlarını bozdu yani. Hı -hı. Ama neyi düşündüler dediler ki biz yani Karzaiya bile İslam'la hükmetme izni vermeye kalktılar. Bu durumdaki şeyler için konuşuyoruz. Yani güçleri yetmedi sonra ayrı mesela. Hani Irak'ta da mesela işte şey bekliyorlardı, halkın bu kadar karşı koymasını beklemiyorlardı ama olmadı yani. O öyle. Ancak kafirlerin işgaliyle birlikte ülkede İslam hükümlerinin yürürlükte kalması Müslümanların gücüyle değil de zafer elde eden kafirler tarafından verilmiş bir izin ile olursa orası darül küfürdür. Çünkü onlar bunu Kaldırmayı isterlerse kaldırabilirler. Bu durum İspanyol işgalinin başlangıcında Endülüs'te meydana gelmişti. İspanyollar ilk açık anlaşmada artık son İslami krallık olan Granada düşerken işte onların dinlerine karışamayacaklarına, kendi aralarında İslam'da hükü hükmetmelerine izin vereceklerine, mallarına, canlarına namuslarına dokunmayacaklarına dair söz veriyorlar. Bunu kademeli olarak kaldırıyorlar sonra. Hani iş o, o raddeye geliyor ki artık insanlar namaz kılmaya bırakın hanımlarının örtünmesini bırakan adamlar şey yapıyorlar yani mesela işte her eskiden Müslüman olan canını kurtarmak için Hristiyan olmak zorunda kalıyor. Bu da yeterli olmuyor. Her cuma günü bu eski Müslümanlar evlerini Hristiyanlara açıyorlar. Hristiyanlar gelip orada işte işte çeşitli kutlamalar yapıyorlar, şarap içiyorlar. Bu da yeterli olmuyor. Bu Müslümanlar, eski Müslümanlar bir papaz veya rahip gördükleri zaman hemen diz çöküp beklemek zorunda kalıyorlar. E, bu da yeterli olmuyor. Çocuklarını işte Hristiyan okullarına göndermek zorunda kalıyorlar. Gücü ele geçirince adam tabii eski şeylerini yavaş yavaş geri alıyor. Bu niye? Yani <gülüyor> tabii bu aslında mantık olarak da böyle. Yani bir kafir Allah'ın dinini kabul etmediği sürece, yanlış olduğuna inandığı sürece e, neden onunla hükmed hükmedilmesine izin versin ki? Biz sizden razı olmazlar değil Olmazlar tabii yani. Bugün mesela işte ee, Ramazan'da e, Beyaz Saray'da işte e, iftar veren adamlar Ramazan günü e, sahurda milleti bombalatıyorlar yani. Adamın bu kadar İslam sevgisi olsa herhalde bunu yapmaz en azından. yani Ramazan'a bir hürmeti olur en azından. Yani dediğimiz gibi bugün şunu işledik kısaca özetlemek gerekirse kafirler Müslüman ülkelerini işgal ederse durum ne olur? Tam olarak işgal eder. Burası bizim toprağımız der, derse ve kendi hükümlerini uygularlarsa Darül küfür olur. İkinci olarak bugün işte e, ele geçirip de e, tam güç elde edemezlerse işte başlangıçta ilk başta şöyle düşündüler yani Afganistan'ı veya Irak'ı ele geçireceğiz ama şeriatla yönetilmesine izin vereceğiz. Bu gerçek olsaydı bu ülkeler Darül küfür olacaktı. darun harbi olacaktı. Ama ne oldu? E, burayı ele geçirmek için Tam olarak bir güç elde edemediler. O yüzden buralar hala daha dar İslam olarak kalıyor yani. Ama her ikisinde de şuna bakılıyor: Kafirlerin izin verdiklerinden dolayı mı İslam şeriatı uygulanıyor, yoksa ondan dolayı uygulanmıyor. Eğer izin verdiklerinden dolayı uygulanıyorsa sonrası darül küfür. Güç yetiremediklerinden dolayı uygulanıyorsa da dar İslam olarak kalmaya devam ediyor.